99 El Zilzan Suresi Bismillahirrahmanirrahim Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan neler oluyor buna dediği vakit, işte o gün yer Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini aldığıdır. O gün insanlar amellerini görmeleri karşılığını, amellerini görmeleri için, Dalmadağınık geri dönüp giderler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.